1825, numaralı konu, Hüseyin'in içmesiyle kuyunun bereketlenmesi, evet, Hüseyin Medine'den çıkıp Mekke'ye gitmek üzere iken kuyusunu temizleyen İbni Muti'nin yanından geçti, İbni Muti, Hüseyin'e, benim şu kuyum, bütün çabalarıma rağmen su vermiyor, dedi.